Uhud Savaşı Mahi Bedir döneminde çok yorgun düşmüştük. Ben ve arkadaşlarım birkaç gün mescitte buluşamadık. Hatta ben gece boyunca uyumayıp Resulü izlediğim için o gün ikindi namazına kadar uyumuştum. Aslında yataktan çıkmamamın bir başka sebebi de vardı. Annemden korkuyordum. Ondan izinsiz evden çıkmıştım. Günlerdir de benden hiçbir haber alamamış, korkmuştu. Beni görünce kızmaya pek fırsatı olmamıştı. Bedir'in mutluluğu onu da sarmıştı. Eminim bunun acısını çıkaracaktı. Bu arada kendimi size tanıtmayı unuttum. Benim adım Rafi. Annem, üvey babam ve iki kız kardeşimle küçük bir evde kalıyorum. Babam Mekke'de peygambere ilk inanan kölelerdenmiş. Darul Erkam'da gizlice onunla buluşur, İslam'ı onun ağzından dinlermiş. Bu ev çok gizliymiş. Müşriklerden hiç kimse bu evi bilmiyormuş. Peygamberin açık daveti başlayınca müşrikler müminlere eziyet etmeye başlamış. En çok da köleler zarar görmüş bu durumdan. Ama annemin anlattığına göre yapılan ağır işkencelere rağmen kimse dininden dönmemiş. Babam bu eziyetlere dayanamayarak şehit olmuş. Onun şehadetiyle hep gurur duydum. Fakat ne kadar güçlü görünmeye çalışsam da onu çok özlüyorum. Müslümanlar hicret etmeye başlayınca annem de bizi alarak kaçmış Mekke'den. Akrabalarımız bırakmak istemiyorlarmış bizi. Annemi, sen git oğlumuzun emanetlerini bırak diyerek tehdit ediyorlarmış. Annem de bir gece gizlice Medine'ye hicret edenlerin peşine takılmış. Medine, ne güzel bir şehir. Tertemiz havası, sıra sıra hurma bahçeleri, iyilik sever insanları. Burayı ailecek çok sevdik. Medinelilere ensar deniliyordu. Yardımcı demek ensar. Ama gerçekten o kadar yardımsever ki bu insanlar bize karşılıksız bir ev verdiler. Tek katlı, bahçeli, ihtiyacımız olan eşyaları da verdiler. Anneme bir de iş buldular, sonra da bir eş. Ne iyi insanlar. Çocukları bile iyi Medine'nin. Hiç yabancılık çekmedim. Sokağa çıkar çıkmaz benim yaşımda olan tüm çocuklar etrafımı sardı. Hemen tanışıp kaynaştık. Oyunlar oynamaya başladık. Boyum epey bir kısa olduğu için bana küçük muhacir diyorlardı. Haberim yok, meşhur bile olmuşum. İslam'ın ilk şehitlerinden olan adamın oğlu diye beni birbirlerine tanıtıyorlardı. Çok kısa sürede can ciğer arkadaşlar olduk. Bizi birbirimize bu kadar yaklaştıran şey aynı inancı paylaşıyor olmamızdı. Bedir zaferinden kısa bir süre sonra peygamberimiz ufak seriyeler düzenledi. Bu arada önemli istihbaratlar da almıyor değildi. Peygamberin amcası Abbas, Mekke'de müşriklerle beraber kalmıştı. Orada olan biten ne varsa hiç vakit kaybetmeden peygambere bildiriyordu. Bedir yenilgisini hazmedemeyen müşrikler, Mekke'ye döner dönmez hazırlıklara girişmişlerdi. Nihayet bu yılın sonunda 3000 bin kişilik bir ordu hazırlamış, Medine'ye doğru yola çıkmışlardı. Abbas bu bilgiyi de çok kısa sürede Resulullah'a bildirmişti. Resulullah ashabıyla mescitte istişare etti. Allah'a ne kadar hamd etsem azdır. Ben ve arkadaşlarım da o sırada mescitteydik, Tüm konuşulanlara şahitlik ettik. Resulullah, savunma savaşı yapalım. Biz savaşırken kadın ve çocuklar da çatıların üstünden müşrikleri taşlarlar, dedi. Buna o kadar sevindik ki artık bize de cihat yolu açılmıştı. Çarşıdan aldığım zırhımla tek katlı evimizin çatısındaydım. Annemin kurutulmuş etleri koyduğu beş torbalarına kum doldurarak kendime barikat hazırladım. Önceden hazırladığım taş cephanemi de güzelce dizdim. Son hazırlıklarımı da yaptıktan sonra artık müşriklere karşı çetin bir savaşa hazırdım. Boyum o kadar kısaydı ki zırhın sadece başlığını giymem yeterli olmuştu. Bu halimle bile müşrikleri ürkütebilirdim. Kesik baş. Vay! Evet evet. Belki ileride bir efsane dahi olabilirdim. Ayak sesleri geliyor. O da ne? Bir fısıltı var. İyi dinlemeliyim. Belki de bir düşman olabilirdi. Şşşt! Ne yapıyorsun Rafi? Yine ayaküstü hayal dünyasına daldın. Kendi kendine ne konuşuyorsun öyle? Eee ne, ne? Ne? Hayal mi? Zırhım, cephanem, çatı... Ya ne zırhı, ne cephanesi abicim? mescitteyiz hala. Biz neyin derdindeyiz sen neyin? Niye ne oldu ki? ''Uyuklarsan ayaküstü duymazsın tabii. Resul'e yalvardı genç sahabiler. Saldırı savaşı yapalım diye. Uhud eteklerinde olacak çatışma. Yani şehirde değil.'' ''Hadi ya.'' ''Ne de hebeslenmiştim. Taş atarak müşriklere helak edecektim.'' Ordu hazırlanıyor. ''Hadi, biz de arkalarından gidelim.'' ''Yine mi?'' ''Evet, neden olmasın?'' Medine'de seferberlik ilan edildi. Her yer savaşçı askerlerle doluydu. Resul'ün evi ve şehrin geliş noktalarında ani baskınlar için nöbet tutuluyordu. Müslümanların birliği tam bin kişiydi. Bu küçükleri de sayarsanız bin beş. Ama ben ve iki arkadaşım yine çürüye ayrıldık. Arkadaşım Rafi ok atmakta mahirdi. Resul onu binliğe kattı. Zemure'de ben onu güreşte yeniyorum deyince Resul hadi görelim gücünü dedi. Gerçekten de Rafi'yi iki dakikada tuş etti. Onların arkalarından baka kaldık. İş başa düşmüştü. Yine kendi imkanlarımızla savaşa katılacaktık. İman ordusu yola çıktı. Uhut yakınlarına doğru ilerlediler. Biz de uygun bir takip mesafesindeydik. O da ne? Büyük bir grup bize doğru yaklaşıyordu. Korkuya kapıldık. Ardına saklanacağımız ne bir ağaç ne de bir kayalık vardı. Ulu orta sahadaydık. Gittikçe yaklaşıyordu kalabalık. 300 kişi kadardı. Yavaş yavaş yüzlerini seçebiliyordum. ''Aman Allah'ım, bu Abdullah bin Übey bin Selüldü, münafıkların lideri.'' Demek Resulü ve iman ordusunu yüzüstü bırakmışlardı. Hızla şehre yaklaşıyorlardı, yüzlerinde bir keyif vardı, orduyu terk edişleriyle Müslümanların direncini kıracaklarını sanıyorlardı. Yüzümüze dahi bakmadan yanımızdan geçip gittiler. Biz daha da hızlandık, orduya yetişmeliydik. Üç kişi üç yüz çürük çarık münafığa bedel olabilirdik. Nihayet iman ordusu göründü. Uhud dağını arkalarına alacak şekilde konuşlanmışlardı. Elini kadar okçuyu dağa yerleştiriyordu Resul. Sesi gürdü, duyuyorduk. Okçular, bizi koruyun. Savaşı kazansak da kaybetsek de yerinizden ayrılmayın. Ganimeti bölüsek ya da ölsek, bedenimizi kuşlar kapsa yine tepeyi terk etmeyin, diyordu. Anlaşılan okçuların görevi çok mühimdi. İslam ordusunu arkadan koruyacaklardı. İki topluluk birbirine yaklaşmıştı. Resul asabını savaşa teşvik etti. Onların cesaret ve kahramanlık ruhunu coşturdu. Belineki savaşa dakikalar kalmıştı. Dağ eteklerine tırmandık. Büyükçe bir kayanın ardına saklandık. Artık savaşı canlı izleyebilirdik. Beslenme çantamızdaki yiyecekleri önümüze koyduk. Birkaç lokma atıştırdıktan sonra cephaneliğimizi hazırladık. Buraya kadar gelmişken attığımız taşla bir müşriğin gözünü dahi çıkarsak ''Kârdır.'' diye düşünüyorduk. Ama itiraf edeyim ben ve arkadaşlarım bu sefer biraz korkuyorduk. Talha bin Ebi Talha çıktı ortaya. Azılı bir müşrik. Şov yapıyor resmen. Gücüne çok güveniyor. ''Var mı aranızdan bana karşı koyacak?'' diye bağırıyor. ''Acaba kim çıkacak?'' ''Allahu Ekber.'' ''Zübeyir.'' ''Evet görüyorum. Nasıl aslan gibi sıçradı gördün mü Hubeyp?'' ''Ay ben bakamıyorum Rafi. Ne yapıyor?'' ''Ne yapacak?'' Kılıcıyla adamın başını gövdesinden ayırıyor. Allahu Ekber! Ve savaş başladı. Uhud dağı titriyor, yer gök inliyordu. Müslümanlar Zübeyir'in hamlesiyle coşkun bir sel gibi müşrikleri önlerine katmış, sürüklüyorlardı. Hep bir ağızdan bağırıyorlardı. Emmet! Emmet! Yani Kureyş helak oldu. Savaş iyice kızışmıştı. Müşrikler dağın ardından geçmek için birkaç hamle yapsa da Atınan oklar ve tabi bizim taşlarımız sayesinde geri püskürtündüler. Attığım onlarca taştan sadece ikisini isabet ettirmiş olsam da ilk deneyimim olduğu için yine de başarılı sayılırdım. Müşriklerin sancağı çok el değiştirmiş sonunda yere düşmüştü ve artık hiç kaldıran olmamıştı. Sancağın yerde olması diğerlerinin de cesaretini kırmış, intikam duygularını dahi unutturmuştu. Silahını bırakan kaçmaya başlamıştı bile. Savaşın bu kadar kolay olacağını ve kazanılacağını tahmin dahi edemezdik. Hepimiz şaşırmıştık. Oysa daha yeni ısınmıştık. Artık ıskalamıyor, hemen hemen her taşı isabet ettiriyordum. Müslümanlar onları kovalamaya başladı. Bir yandan da yerdeki ganimetleri topluyorlardı. Müşrikler arkalarına dahi bakmıyorlardı. Bu manzara Müslümanları daha da rahatlatmıştı. Artık kovalamaktan vazgeçip ganimetleri toplamaya yoğunlaştılar. Ben ve arkadaşlarım da bu savaşta çarpıştığımız için ganimetlerde hak sahibiydik. Ancak okçuları beklemeliydik. Resul onlara yerinizden asla ayrılmayın demişti. Dünya malı, peygamberimin sözüne itaatten daha sevimli olamazdı. Bulunduğumuz yerde beklemeye devam ettik. Arkadaşım beni dürterek, ''Hey, hey bakın, bazı okçular aşağı iniyor.'' ''Ne?'' ''Hayır olamaz, Resul'ün kesin emri var. Nereye gidiyorlar?'' ''Nereye olacak? Ganimet toplamaya.'' Hadi biz de gidelim Rafi. Hayır asla olmaz. Siz gidin. Ben canım peygamberime itaatsizlik yapamam. Aman iyi tamam. Eli boş döneceğiz. Bize bir şey kalmayacak. Peygambere itaat edenlerden olma şerefi kalır bize de arkadaşım. Dedim ve beklemeye başladık. Peygamberin sahabesi nasıl olur da onun sözünü dinlemezlerdi. Buna hem şaşırdık hem de üzüldük doğrusu. O da ne? Aman Allah'ım müşrikler, atlarıyla arkadan saldırıya geçiyorlar. Hadi arkadaşlar, taşlayalım. Halit bin Velid komutasındaki müşrik bir grup sanki bu anı bekliyordu. Mal toplayan Müslümanları gafil avlamışlardı. Kılıçlarını oraya buraya savuruyor, atlarının ayakları altında Müslümanların bedenlerine eziyorlardı. Kaçan müşrikler de tekrar geri dönünce Müslümanlar arasında büyük bir bozgun oldu. Kaçışanlar, müşriklerin arasına karışanlar, birbirini vuranlar, subhanallah. Ne acı bir manzaraydı. Elimizdeki taşları bırakmış sadece ağlıyor ve Allah'tan yardım istiyorduk. Hene Nebi'nin öldüğünü söyleyen ses, Uhud dağında yankılanınca kılıcıyla çarpışanlar da savaştan el çektiler. Artık hiçbir şey duymuyordum. Kulağımda o ses yankılanıyordu sadece. Nebi öldü. Nebi öldü. Başka bir sesle irkildi her birimiz. Nebi öldüyse siz niye yaşayacaksınız diyordu. Enes bin Nadir amcaydı bu sesin sahibi. Öyle bir daldı ki müşriklerin arasına şehit oluncaya kadar çarpıştı. Biz de yeniden taşlamaya başladık müşrikleri. Doğru ya, canım peygamberin bu yolda hayatını verdiyse biz niye vermeyelim? Tam da bu arada dağın eteğinde peygamberi gördüm sanki. Etrafında dokuz kişi vardı. Gözlerimi iyice ovuşturdum. Yanlış görüyor olmalıydım. Rasul ölmüştü çünkü. Arkadaşlarıma söyledim. ''Evet yanılmamıştım. Canım peygamberimdi o. Müşrikler onu fark etmişti. Ölümüne saldırıyorlardı. Onu koruyanlardan yedisi şehit olmuştu. Peygamberi müdafaa ederken ölmek. Ne büyük şeref.'' Talha bin Ubeydullah'la Sa'd bin Ebi Vakkas amca kalmıştı canım peygamberimin yanında. ''Biz de boş durmuyorduk tabi. Yönümüzü o tarafa çevirdik. Peygamber müdafasıydı bizim işimiz şimdi. Tekbir getirerek taşlıyorduk müşrikleri.'' Talha amca öyle savaşıyordu ki parmaklarını kaybetti. Bugün Talha'nın günüydü. Tek başına Uhud'un destanını yazdı o. Canı her birimizin canından daha kıymetli Resul'ü korumuştu çünkü. O gün Resul'ü koruyan beyaz elbiseli hiç tanımadığımız iki adam daha vardı. Yıllar sonra bu iki kişinin Cebrail ve Mikail aleyhisselam olduğunu öğrenecektim. İnsan suretinde de olsa namlı iki meleği görme şerefine de erişmiştim. Müslümanların karşı koyacak gücü kalmadı. Daha doğru çekildiler. Müşriklerin hücumu biraz daha sürdü. Sonra nedendir bilinmez toplanıp gittiler. Kısa bir süre sonra Müslümanlar arkalarından baka kaldılar. Bozgunun şokunu atamadılar. Yerde onlarca şehit vardı. Peygamberin amcası Hamza, ilk öğretmen Musab, bu şehitlerden ikisiydi. Peygamberin dişi kırılmış, miğferi yüzüne batmıştı. Tedavisi yapıldıktan sonra şehitler arasında dolaşmaya başladı. Hemen kabirler açılarak defnedildi pat bedenler. Bir kabre iki ya da üç kişi konuluyordu. Kur'an ezberi çok olanı öne geçiriyordu Resul. O gün Kur'an ayetlerini ezberleme kararı aldım. Allah'a hamdolsun. Yıllar sonra bu hedefime de ulaştım. Ezberimi yaparken Uhud savaşının ardından inen ayetler beni çok etkilemişti. Çünkü yenilginin sebebi geçmişte işlenen günahlardır buyurmuştu Allah. Demek ki günahlarımızın bizi ne zaman ve nerede helake uğratacağı belli değildi. O gün müminlerden tam 70 şehit vardı. Kafirlerse 22 ölü bırakmıştı. Medine şehitlerine günlerce ağladı. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 38. sayısında yayınlanmıştır.